Bizim kuzumuz, bizim geleceğimizi ilgilendiren, e, hepimizi hayatlarını ele geçiren bir e, nasıl desem e, olay aynı. Ve bizim 11 yıl kaldı, 11 yıl sonra hiç yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Bize yardım ediyoruz. E, daha çabuk devam edecekler. Bize yardım ediyor. Hayır diyorum ben Artık söyleyemiyorum. Tek tek test ediyorum. Artık çekin. <gülüyor> <de birazcık düşünüyorum. gülüyor> e, Şimdilik bittim kısmına Başka konuşmak isteyen var mı? Evet, ben... Dünyayı değiştirsek Bizim dünyamız olarak ağaçlar yok olur ve biz, biz nefes alamayız. Ee, ve biz nefes alamazlar. Ölebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Onlar yıkılıp ve e, nefes alamayız, ölebiliriz ve hayatımız biter. Evet. <gülüyor> ben, <gülüyor> en son ben röportaj vereceğim. <gülüyor> Alışılalım. Başka. Ben daha Açılabilir Geri kalan 12 siz dünyanın sonu bekleyebilir. Hava eğer bunların daha çözü çok birkaç yüzlerce dünya'nın tamı gelmez, gelmez. Ama yani şimdi nasıl desem böyle dünya <gülüyor> artık daha böyle 13 yıl içerisinde tehlikeli kalkan atık olacak. Dünya <gülüyor> daha çok kötü hale geliyor. Etrafı çökürmeyi mi? Etrafı çöp bırak. Ayrıca belediyemize de buradan sesleniyorum. Lütfen bize yardımcı olun. <gülüyor> <gülüyor> herkes kendisini herkes kendisini <gülüyor> düşünüyor. Böyle olursa hiçbir dünya kalmayacak <gülüyor> zaten. Ede gelmeye de yok zaten. Ne yapacaksın? Bravo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fabrikaların e, fabrikaların e, duman çıkartması en çok iklime zarar veren şey. E, artık hepsine filtrelerin bit, takılması gerekiyor. E, belediyeden bu konuda yardım istiyorum. Bravo. Bravo. Böyle gelelim. Bildiğiniz gibi... Bildiğiniz gibi ozon tabakası kırıldı. Bunun... bunun, sebebi, ise <gülüyor> bunun sebebi ise biz. Bunun sebebi biz. Çünkü biz kömür yakıyoruz. Kömür yakınca karbondiyaksit olduğu için ozon tabakası denildi. Atma. Dilvacığım. Leyva. Ben tam da ama Dünyanın muhteşem bir ekosistemi var. Hiçbir yıl öylesine dünya gibi bir gezegen bulamaz. Ama dünya değişiyor hem de kötü anlamda. Aşya mı değişiyor? Mesela durduk durmadık zamanlarda yağmurlar yağıyor. Sıcaklıklar 45 dereceye çıkıyor. Gezim dolu yağıyor, bu yıllar eriyor. Büyük ihtimalle çoğunluk tek bir buçuk bir yerde duran kutu isminin fotoğrafını görmüş görmüşsünüzdür. Kendinizi bir onun yerine koyun. Öyle bir durumda ne kadar çaresiz hissederdiniz değil mi? O kutufa isimini kimi yapmışlarımızın bedelini ödüyor. İnanın bana şimdi bir şey yapmazsak ileride onunla aynı kaderi paylaşırız. Bütün insanlar, hayvanlara, bitkilere hızı gibi olan bu gezegen çok yoruldu artık. Açılalım. Hayır, bu çok, çok acayip. Onu Süper. bu kadar kötü kullanmanın bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Bence iklim değişikliği, bitti de o kutu payısının durumuna düşürüyor. Eğer o bugün dünya olarak düşünürsek kendimizi de kutufa ilginin yerine koyarsak ne kadar zamanı kaldı ki i̇çinde, yaşıyoruz, yaşıyoruz. içinde olduğumuz durum domino taşları gibi. Bir olay diğerini de O kutufa ilgini ilk taştı. Eğer taşları 12 yıl içinde durdurmayacak evet. konumuz gelecek. Peki kim kurtaracak geçmişti? Evet. Kolonu gitmiştirerek hey evet. dünya elden gidiyor. Bir şey yapmayacağımız gibi bir durdurduğumuz bir yüklerimiz mi? Yapıyorlar burada değil okulda olurduk biz kurtaracağız. Buradayız çünkü dünya bizim geleceğimiz. Evimizi çamurda ki. herkes birlesin <buradayız>. lütfen. Burası <gülüyor> da. Çek o. <gülüyor> <gülüyor> 12 yıl önceki rezonansımdan ne geçerse geçecek, niye dönemeyecek bir duruma gidecek. Şimdi Sadece kendimiz değil, beraberimizi dünya orta şey yaşa inanmaya da götürüyor. Merhaba, ben Atlas Sarıoğlu, 11 yaşındayım. Grubumuza hoş geldiniz. Bugün biz gençler olarak geleceğimizden kaygı dolu yolumuzu göstermek için buraya geldik. Bugün okula gitmedik, çünkü okul bekleyebilir. Ama iklim değişikliği beklemez. Çünkü bugün İstanbul'da hava sadece soğuk. Ama ya sel olsaydı ya da sokağa çıkamayacak kadar sıcak olsaydı buraya gelemezdik. İklim değişikliği yüzünden seller, hortumlar, kasırgalar sıklaşıyor. Aşırı sıcak havalar üzerinden barajlar kuruyor, bitkiler azalıyor. Bunu siz yarattınız. İklim değişikliğine yol açan kömür siz yaktınız. Petrolü siz kullandınız. Ormanları siz büyükler kesiniz. Denizleri biz bir çocuklar kirletmedik. Balinaların karnındaki plastikleri biz denize atmadık. Betondan binaları Betondan binaları biz çocuklar dikmedik. 16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg diyor ki, eviniz eviniz yanıyormuş gibi hareket <gülüyor> etmenizi istiyorum. Çünkü yanıyor. <gülüyor> Evimizi biz çocuklar yakmadık. Ama evimiz aynı evdeyiz. Unutmayın ki, siz de bir zamanlar çocuktunuz. Ama şimdi siz büyükler, bu yangını söndürmekte geç kalıyorsunuz. Biz çocuklar, temiz bir dünya istiyoruz. Çünkü biz de çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz bir dünya istiyoruz. Benim insanların iklim değişikliğini geri döndürebilmemiz için 12 yılımız kaldığını söylüyor. 12 yıl sonra hepimiz ölmeyeceğiz. Ama yapacak bir şey de kalmayacak. 12 yıl sonra ben 20 yaşımda olacağım. Siz büyükleri soruyorum, 23 yaşında daha da kötüye gidecek kesin olan bir dünyada ne var Niçin para kazanayım, ne için eğitim alayım? Dünya şimdikinden kötü olacaksa niçin çocuğum olmasını hayal edeyim? Bugün öğrenciler 124 ülkede 2005 farklı etkinlik düzenliyor. Dünya en yaygın gönüllü gençlik eğitim, eğitim eylemine tanık oluyor ve bizler de bunun parçasıyız. Biz de Türkiye'de, Ayvalık'ta, Iğdır'da, Antalya'da, Bursa'da, Sakarya'da ve İzmir'de parklarda ve binaların önünde bir araya geldik. Beğenseniz de beğenmeseniz de değişim başladı. Örgülerin kirlettiği dünyayı çocuklar temizleyecek. Siz büyüklerden tek bir isteğimiz var. Bu dönüşümü daha da zorlaştırmamanız ve bir an önce harekete geçmeniz. Dutunberg, Paris Anlaşması'nın şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini söylüyor. Ama internette Türkiye ve Paris Anlaşması diye arattığımda, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamadığına haberi çıkıyor. Anneme sordum ama ne dediğini anlamadım. Öğretmenlerim de bilmiyor. Birinin bana açıklaması gerekiyor. Detaylar bizim işimiz değil. Şu anda bir değişim başlıyor. Biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman? Teşekkür ederim. Arabaların egzozları, petroller, plastikler dünyayı ısıtıyor. Kutup'lar eriyor, yaşam riski azalıyor. Hem de sadece biz değil. Olsun. Başka var mı? Sen Değil mi insanlar? Bir dünyayı peşettik milyonlarca yıl. Bugün ve yarın veya 12 yıl sonra bu dünyanın sonu gelebilir. O yüzden insanlar hepimiz birlikte toplanıp dünyayı temizleyelim. Bizden başka bu dünyayı kimse temizleyemez. O yüzden hadi başlayalım. Diyor. Biz dünyayı temizlemeliyiz. Temizlemezsek dünya yok oluyor. Başka? Burayı değil. Yok. Ha, gel. Gel buraya. <gülüyor> hadi, hadi. Gel şey. Çok da bir şey söylemeyeceğim. Ama söyleyeceğim tek bir şey var. O da dünyayı kiretten ve sadece kendini düşünen kişilere bugün kendinizi düşünüyorsunuz ama dünya böyle devam ederse yarın düşünemeyeceksiniz.